Bu köşe Kitap Köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Merhabalar. Kitap köşesine yine her zamanki gibi bir başlangıç yapalım ve bir ödül haberiyle başlayalım. Gerçi bu belki de en objektif değerlendirmenin yer aldığı bir ödül. Goodreads Okul Ödülleri açıklandı 2020 yılı için. Bildiğiniz gibi Goodreads okurların aslında bir araya gelerek hem okudukları kitapları işte yıldız sistemiyle puanladıkları yorumlarda bulundukları bir platform. Yazarlar da yer alıyor. Onlarla bir araya gelme imkanı da var. Onlarla hatta sohbet etme, mesaj gönderme imkanı da oluyor. Ama bir taraftan kişisel olarak da bir kütüphane, dijital kütüphane de yaratabiliyorsunuz. E, o yıl içinde ya da geçmiş yıllarda okuduğunuz kitaplarla ilgili bir döküm de elde ediyorsunuz. bir hafıza da yaratıyor aslında sizin için bu anlamda da kullanılabilir. Ya da işte insanlarla etkileşimde bulunmak için de kullanılabiliyor. Bir taraftan da e, 2009 yılından bu yana e, anketlerle e, işte katılımcıların e, kullanıcıların katılımıyla bir e, en iyiler listeleri açıklanıyor her yıl 2009'dan bu yana bu yıl içinde açıklandı 5 buçuk milyon kullanıcı oy kullanmış bu anketlerde bu yıl için daha fazla kullanıcı var tabi ama oy kullananların sayısı da çok sağlam bir rakam 5 buçuk milyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan farklı türlerde işte kazananlar var mesela ee, en iyi kurgu e, dalında e, The Midnight Library ile Matt Hake kazanmış ödülü. En iyi fantastik kurguyu Sarah Mace almış House of Earth and Blood'la, ee, En iyi bilim kurguyu Christopher Paolini kazanmış To Sleep in a Sea of Stars'la, ee, işte en iyi korku, en iyi gizem ve gerilim e, kitapları ile ilgili e, sonuçlar var. En iyi grafik roman, çizgi roman. En iyi şiir konusuna Margaret Atwood almış Dear Lene Poems başlıklı kitabıyla ki Margaret Atwood'u aslında diğer kitaplarıyla da yakından biliyoruz ama okurlar nezdinde demek ki şiir kitabıyla da ön plana çıkmış bu yıl Margaret Atwood işte en iyi çıkış romanı en iyi çıkış yapan roman ödülünü de Kylie Reid almış saçı fan fun age'le ki bu kitap bildiğim kadarıyla April yayıncılıktan yeni yılda yayınlanacak. Daha önce Booker ödülünde de adı anılmıştı Saça Dolayısıyla bu anlamda dikkat çeken bir roman olduğu belli şimdiden. Dolayısıyla Türkçe sinide çok herhalde uzun bir zaman beklememiz gerekmeyecek. Yakın bir zaman içinde yayınlanacak gibi görünüyor. İşte en iyi tarihi kurgu ödülü var en iyi anı ve otobiyografi de Barack Obama'nın anı kitabı ya da otobiyografi kitabı A Promised Land kazanmış ki Amerika'da bir fenomene dönüşmüş durumda zaten ki bekleniyordu hem baskı sayısıyla hem satış rakamıyla bir hayli domine ediyor durumda şu anda gündemi ve sanırım daha ilk cildi yayınlandı 2011 yılına kadar gelen bir süreci anlatıyor şimdilik Barack Obama bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor Türkçesini bilmiyorum yakın zamanda okur muyuz ama bu kadar ilgi gören bir kitabın herhalde Türkiye'de de yayınlanmasını e, yayınlanacaktır diye düşünüyorum e, yakın bir zamanda ama bilmiyorum o gelen bir haber yok en azından şimdilik e, işte en iyi kurgu dışı e, ödülünde Stamped kazanmış rassizim anti rassizim and you alt başlığıyla e, en iyi genç yetişkin e, kurgusunda Elizabeth Acevedo e, Club and you land ile e, kazanmış e, ...fantastik e, kurgu anlamında en iyi genç yetişkin ödülü de var. İşte yemek kitaplarıyla ilgili ödüller de var. Sonuç olarak dediğimiz gibi belki de en objektif e, oylamanın yapıldığı... ...biraz popülerliğin de aslında ön plana çıktığı bir e, ödül... E, ...Godris Okur Ödülleri. E, yayıncıların da bu anlamda takip ettiğini... ...az çok biliyorum Türkiye'deki da buradaki e, e, yönelime göre... Türkçe'de bazı kitapları görebiliriz. Çünkü Godreeds'in şimdi biz kazananları açıkladık ama aslında ön plana çıkan ilk beş kitabı, her bir kategoride öne çıkan ilk beş kitabı sıralamışlar. Godrit'ten bunları takip etmek mümkün. Godrit.com adresinden. Ee, bu tip aslında ödüllerde ya da e, okur e, ödüllerinde ön plana çıkan, karşımıza çıkan isimlerden biri Valeria Luiselli. Luiselli. E, Türkçe'de de bir hayli e, sağlam bir okur kitlesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, Siren yayınları tarafından çıkıyor kitapları Türkçe'de, Dişlerimin Hikayesi, işte Kalabalıkta Yüzler Kayıp Çocuk Arşivi gibi Seda Er Savcı'nın çok iyi çevirisiyle bu arada yayınlanan kitaplar. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü saat akşam 9'da Kratane'nin edebiyat konuşmaları kapsamında Türkiye'deki okurlarla bir araya gelecek Valeria Luiselli. Dijital ortamda tabi mesafeli olarak bir hayli mesafeli olarak bir araya gelecek. Edebiyat ve siyaset üst başlığında kurmaca ne zaman nefes alır başlıklı bir söyleşi olacakmış. E, elbette Luizelli'ye herhalde soru sorma imkanı da olacaktır. Farklı konulara da değinilecektir. Ama bir taraftan şunu da söyleyebiliriz. İşte bu yıl hep maalesef e, e, şartlar nedeniyle birçok etkinliğin iptal olduğuna tanıklık ettik. E, birçok etkinlik ileri bir tarihe ertelendi, iptal edildi. Ama bir taraftan da bu dijital ortamda bu tip bazı etkinliklerin yapabil, yapılabileceği görüldü. Hatta yurt dışından belki çok daha fazla sayıda yazarla bir araya gelme imkanı oldu. Normalde işte yazarları davet etmek, burada ağırlamak çok biraz kolay kabul edilebilir bir şey olmuyordu çoğu yayın evi için çeşitli destek sponsorlar bulmak gerekiyordu ama şimdi işte bu tip dijital ortamlarda bunun çok daha kolay yapılabildiği görüldü aslında çok yeni teknoloji değil bunlar yapılabiliyordu ama herhalde akıllara gelmemişti şimdiye kadar yani normale dönülmesi tabii ki bu anlamda etkinliklerinde yüz yüze gerçekleşmesi tabii ki en kısa sürede gerçekleşmesini beklediğimiz bir gelişme ama her şey normale dönse de bir süre daha bu, bu tip etkinliklere devam edileceğini düşünüyorum ben. Ve çok sayıda belki Türkiye'ye gelme imkanı olamayan, gelemeyen ya da işte çoğu zaman uçak korkusu nedeniyle gelmek istemeyen yazarların bu tip etkinliklerle Türkiye'deki okurlarla bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım bu anlamda da zaten süreci takip edeceğiz. Ama e, tabi bu, bu günden bir yana aslında e, özellikle Twitter kullanıcılarının bildiği gibi e, şu sıralar e, Türkiye'de maalesef edebiyat tacizle birlikte anılıyor. E, eminim e, rastlamışsınızdır e, Twitter'dan. Twitter'dan da ilerlediği için aslında çok kolay değil takip etmek ama biraz geriye dönük e, bakarak e, ayrıntılar biraz daha belli oluyor. İşte çeşitli kuruluşlardan destek açıklamaları geldi kadınlara yayın evlerinden benzer açıklamalar geldi. Yani söylenecek tabii çok söz var ama bir taraftan da kadınlar söz almış durumda. Belki onları biraz daha dinlemek gerekiyor. Ama en azından şu belki söylenebilir. Kadınlar yalnız olmadıklarını anladılar. Yani hem maalesef karşı karşıya kaldıkları nedeniyle yalnız olmadıklarını anladılar ama hem de bunu dile getirdiklerinde çevrelerinde bir dayanışma oluştuğunu gördükleri için de yalnız olmadıklarını anladılar. En azından başlangıç olarak belki bunu söyleyebiliriz ama tabii ki süreci de takip ediyoruz. Üzüntüyle de olsa takip ediyoruz ama bir taraftan da ısrarla da takipçisi olacağız elbette. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz Açık Dergi 95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu köşe kitap köşesi buradaydı. Ceyhan Usanmaz'la birlikteydik. Her cuma akşama olduğu gibi yayıncılık dünyasında Olup Bitir'in bir özetini Ceyhan'dan alıyoruz. Evet, bu köşe kitap köşesinin son bölümünden değindiği ve geçtiğimiz günlerde hem edebiyat dünyasında hem de aslında tüm Türkiye'yi saran e, ifşa ne de kısaca değinmek, belki de bir iki not iliştirmek iyi olur diye düşünüyorum. Evet Hasan Ali Toptaş'ın e, ismiyle başlayan, Hasan Ali Toptaş'ın doğrudan faili e, olduğu bir dizi aslında taciz e, vakasının ortaya atılmasıyla e, birlikte başlayan çok büyük bir hareket e, söz konusu şelit eylemlere maruz kalan, tacize hatta tecavüze maruz kalan kadınların seslerini sosyal medyada yükseltmesiyle birlikte Hasan Ali Toptaş'ın ardından Bora Abdo ve Hüseyin Kıran'ın isimleri de bu fiillerle benzer fiillerle anıldı. Peşi sıra Everest yayınları ve iletişim yayınları gibi Türkiye'nin köklü ve altı sayılır iki e, kurumu e, adı geçen yazarlarda ilişkilerini kestiklerini duyurular. Yapı Kredi yayınlarından henüz bir açıklama gelmedi ama bununla e, birlikte ciddi bir mobilizasyonun en azından kadınlar arasında bir mobilizasyonun olduğunu e, açık bir şekilde görebiliyoruz. Tartışmalar sürüyor sonrasında bir başka taciz vakasının faidi olan İbrahim Çolağ'ın Twitter'dan paylaştığı bir notun ardından intihar ettiğini de dün akşam öğrendik. Gelişmeler hakikaten çok hızlı ilerliyor. Sabah açık gazetede değinildi. Belli ki aslında ortaya büyük bir resim de çıkacak. Ve evet, Ceyhan'ın söylediği gibi kadınlar arası dayanışmanın bu denli kuvvetli e, olması ve bu dayanışmanın farklı e, yapılarla da e, bir araya gelerek büyümesi oldukça önemli bir gözleme daha e, ekleyebiliriz. Evet Amerika'daki Mutu hareketine gönderme yaptığı Ceyhan Usanmaz e, Türkiye'de aslında çok farklı sektörlerde e, yaşanan erkek e, şiddetine yol açtığı bir dizi fiili. E, biz hep tekil e, vakaldır olarak duyduk. Aslında Susma Bitsin kampanyası sinema sektöründeki taciz vakaları görünürlük kazanması için uzunca bir süredir faaliyeti sürdürüyor. Ama bunun bir ortak harekete dönüşmekten çok uzak olduğunu da birlikte gözlemlemiştik. Şimdi bu edebiyat çevresinde patlak veren tırnak içinde skandallar ve peşi sıra izleyen olaylarla birlikte belki de Mitu hareketinin en camına en yakın noktada olduğumuzda belirtelim. E, açık dergide takibinde e, olmaya çalışacağız tabii ki. Hem e, kadın dayanışmasının sesini e, yükseltmek hem de mümkün olduğu kadar e, açık bir resmin ortaya çıkması için biz de e, elimizden geleni yapacağız bunda e, söylemeni özellikle istedim. Evet ilk bir saat böylelikle sonlanıyor bu nottan sonra Biraz müzik dinleyelim istiyorum. 7'ye kadar bir kaç dakikamız daha var. 10 dakika yakın bir zamanımız var diye düşünüyorum. Haftanın albümlerine uğrayacağım sırasıyla. Fransız müzisyen, multi-ensümantalist Hugo Kant, Far From Home albümünü dinledik bu hafta. Ona bir uğrayalım. Öncelikle Koka isimli parça. Evet, caz müziğin çok farklı anlayışlarına bir araya getiren. Oldukça iyi bir kayıttım bu hafta ondan. Bu albümden dinleyeceğimiz son parça Koka ismini taşıyor. Peşi sırada ikinci albümümüze geçeceğiz. Belarus, Minsk'ten Molchat, Doman. Yepyeni bir postbank üçlüsü. Ee, evet onların e, Monument ismini taşıyanlar albümlerinden Lubit Viponliad isimli kayıt ilk bir saatimizi tamamlayacak. Peşi sıra Oruç Arouba ve Ferhat Aydın'ın 2000 yılında açık radyo sundukları felsefe gibi zevklerinin tekrarına sizlere ulaştıracağız. 3. bölümde evrensellik konusuna değiniyor Oruç Bey ve Ferhat Taydan radyonuz açık kalsın Müzik Açık Açık dergi. dergi. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Emine Zeynep Tekeli ve Doğan Tekeli'ye teşekkür ederiz. Kainatın Türk Açık Radyo. Reklamlar. Mehmet, haber banka? Ay, ay kanka! Ben iyiyim de senin kafan karışmış Ahmet. Ya sen hangi bankayı kullanıyorsun onu soracaktım. Ben klasik banka kullanmıyorum. Dijital banka kullanıyorum. En para. Sen de mi? Ne var abi bu en parada? Ne yok, önce onları anlatayım. EFT, havale ücreti, kredi kartı, aidatı yok. Daha neler? Dahası masrafsız düşük faizli kredi var. Birikimin varsa mevduat faizleri de, gayet iyi. Müşteri temsilcisine de inanmayacaksın ama 30 saniyede bağlanıyorsun. Ne diyorsun? Sen de emparalı ol, kafan rahat etsin diyorum. Empara.com bankadan gülseli. Bu da babanla bizim hediyemiz. Çocuğum için yatırım, sigortası, poliçesi. Yaşasın! Çok güzel. Tamam kabul. Çocuğunuza doğum gününde böyle bir hediye verseniz muhtemelen bu kadar sevinmez. Ama bazı hediyelerin değeri yıllar sonra anlaşılır. Anadolu Hayat Emeklilik'ten çocuğum için yatırım sigortasıyla onun geleceğine bugünden yatırım yapın. Ayrıntılı bilgi Anadolu Hayat.com.tr Şimdi reklamlar. Evet, Jingle'a reklam aldık. Eksi 41 dereceden artı 61 dereceye kadar yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım için akün mutlu, kafan rahat olsun. Demek ki neymiş? Mutlu 10. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri sizi ekran başına çağırıyor. 10-20 Aralık tarihleri arasında 17 uzun ve 4 kısa metrajlı ödüllü film internet üzerinden ücretsiz olarak ve istediğiniz saatte sizlerle buluşuyor. Program ve sınırlı sayıdaki biletlere festivalskop.com adresine girip kayıt olduktan sonra arama kısmına film günleri yazarak ulaşabilirsiniz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Kart Finans'tan yeni yıl hediyesi Aralık ayı boyunca Kart Finans bireysel kredi kartlarıyla tek seferde yapacağınız her 125 lira ve üzeri giyim oyuncak, kozmetik ve restoran harcamanıza 10 lira. Toplamda Ocak sonuna kadar geçerli 100 liraya varan para puan hediye. Üstelik kampanya internetten bu sektörlerde yapacağınız alışverişlerinizde de geçerli. Kampanyaya katılmak için harcamadan önce yılbaşı yazın 2273'e yollayın. Kart finansınız yoksa TC kimlik numaranızı 2273'e gönderin. Sizi arayalım. Detaylı bilgi kartfinans.com'da. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine açık radyo bu oldu mu? Yani ne kısa hatırlıyorsunuz? Otomatik tanklar olduğunu mu belirtiyor acaba? Bilmiyorum. Ben de düşünüyorum. Yani bir, bitki, bir birkaç taneye bağlı olan bir tanklar da onları ise boşluğu olmalıdır. Delik takıtı Peki efendim. Şimdi gerizlerimizi devam ediyoruz. Geçen hafta yani olanlar, hatırlayacaklar, bir haritlik çıkmıştı karşımıza biraz geçiştirmiştik. Şimdi... Peki, ne diyorsun? Sen, benim dağlarım evrenselmiş bu insan hakları ama biriyormuş. Şimdi, yani her birimizin evrensel mi, her birimizin olmakla mı evrensel? Bu dünyada, herkese eşit şekilde dağıttırmaları açısından evrensel. Veyahut dağıttırmaları geldiği için katılıyor mu? Yapılacak. Ne oluyor? Dağıttırmaları geldiği, ...baş sayıslarına sürüsü ismese de dağıtma sınırlarından çıkıyor. Geçen programda da biraz bahsetmiştik. Evet, oradanca hmm. çiğnenlik ve korunluklar programda çıkmıştı o yani. Evet. Şu, yani, geri kafaya takıldı yani evrensel oradanı anlamı geliyor. Yani, Demin kastıklığından da söylediğim gibi... ...bu herkes üstüne ortak olan anlamıydı. Tamam, onlar mı eşittir? Yani niye yanımızda eşittir insanların eşit hakları vardır dediğin, de ayrıca evrensel genle geri gidilir. belki biraz kolay kolay mesela Ayrıca, senin yakın attın, baktım, araştırdığınız yolu, günlük olsun. evrensel genini, Şuna, bir Acaba şöyle bir şey mi demek istiyorlar? dünya ne yönüne Hatta evrenin her yerinde geçerlidir. Evet, evrensel bir dedik tabii, evrende ...Basamları yaşadığı için yerine da geçer. Anayolu gidiyorlar. Yani... ...kremi orada geçerdiğini, eylem dediği. Peki acaba o, ama on yoksa... ...ya hiçbir olumlu yapmadan Herkes için. Olmanın tutanıyla. Herkes, zaten zaten söylemeye zaten... ...şeyler yaparak etsin. Ben bakabilir miyim? Değil Herkesin çoğabı... Her biri, değil mi? In yani ''All human beings'' olarak insanlar, bunlar çalıştırıyor, yani everyone. Devam ediyor, herkes, yani her bir, işte, insan kesin, her adama geliyor, yani doğuştan, her bir, işte, ölçüde, her bir bireyin, bir olarak kaybolur, şeyler yapmıyor, yani değil. Sövbe, bir tane hala bu noktası. Şimdi yani bu ikisini bir yani her birey evrenin neresinde olursa olsun bu çimlenmemesi gereken ve korunması gereken. Haklar sayı. Ha, evet yani, Bir kalesi veriyorum. Erken mi veriyoruz bir mi Efendim, yine biz bu yani, Barbaros'un da pek sevdik. Onlar mı sizin isteyebilirsiniz? İşte Kolombiya Senfon Orkestrası'nın Klaus Ogeman'ın ünitliğinde klasiklerden şarkılar söylemiş, söylemiş. Biz yine tarih sırasıyla gidelim. Önce Hendel'de bir şarkı. Rinaldo danmış. bir söylemiş, birşey o, herhalde o bir şey. Ne o Ne yapalım. İtalyağın sözlerine. Ne yapalım. Yoktuklar. İtalyağın sözlerine. Bir şey ama ne yapalım. Teşekkür ederim. Ne yapalım. sınktan dinledik. Örgütü'yü kendinin renan dolaştığından yapacağım. Evet, şimdi bak, çökece baktım da bu ikinci maddede şey dedikten sonra bu bildirgede ortaya konan haklar, özgürlükler üzerinde herkes hak sahibidir. Yedi hak sahibi, en saygıdır. Şimdi, ilk şunlu efendim, ilk şunlu. Herkes ırk, frenç, cinsiyet, dizi, dizi, hayra. İkinci madde. İkinci madde deyelim. Şevirde bu kadar Nasıl böyle başlıyor, bakayım? Yani ne işte, şu, işte hiç bir fark edecektir bu, iç bu, beyan maniyeti, tek bir ve bütün müdürlüklerden istifade edilir. İstifade edilir, yani, edilir değil, entahar konusu Yani onun marıza, onun üzerinde hak Değil mi? Konu şöyle devam ediyor. Ayrıca diyor, yani bu, değil mi birinci cümle, ...müzelliğinin her bir insan için ve bütün insanlar için eşit ölçülür. Her geçerli olduğu yerine bunu vermek için Ayrıca diyor, bir kişinin bununla ilgili ait olduğu ülkenin ya da bölgenin siyasal, hukuksal ya da ulusal arası... Çünkü ayrılık gözetlenecektir, ayrılık gözetlenecektir. yani birine rağmen de mümkün de bu diyoruz. Yani mesela yok değil. bir güvence de leş süreci de çıkar. Benim için çok. Yani kredi de imzalamış olmalı. Ne Evet. Şöyle imzalar çok basit bir şey tarif ediyorsunuz müşteriye. Bunlar öteki açıkçası üstüne etkiyetli şeyler olduğu zaman, yani bir zofa kaldırma, e, şey etkisi devam edebilirim. Yalan kurallar işleyildi. Şimdi peki, yine şöyle bir şey dikkatini çekti. Şimdi anlıyım, yani işte herkes, bir işte karşısında hiç kimse. E, Benden başlayan maddeler var. Şimdi işte üçüncü maddede, üçüncü numardada herkes, dördüncü maddede sorudur. Ne gibi bir şey? Mesela cuma günleri kişilerin ne kadar bu hafta ...dendirilmiş olacaktır. Şimdi ama nasıl bir şey yapılıyor burada? Yani şu Çinlenme koruma Korunma açısından düşünüyorum. Yani. Çinlenmeler onu engellemek en, en istediyor. Değil mi? Yani ilk önce koruyor. Ben ki bu hakkı vardır. Evet. Ondan sonra hangi durumu düşünüyor? Çinlenme bu durumları düşünüyor. Değil mi? Yani hayat, özgürlük ve kişi... ...güt bütünlüğünün değil, ama da kişi güvenliğini... Çiğnenmesi nedir? Tabii Çiğnenmesi'nin biçimlerinden bir tanesi nedir? Kölecektir. bir ölçüde Bir insanın köle hakkında ne yapmış olursunuz? Füziyet hakkında, çiğnenmiş olabilir. ve kendi kişilerin güvenliği hakkını izah olabildiğini yapıp başkasına satıyorsun. Sohbetse ben. Ama sonra şimdi beşinci madde, hiç kimse işkenceyi ya da ım, Zalimani mi? Galimani, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da cezaya uğratılamaz. Kendimiz demiş. Tabi tutulamaz. Belki evet, cezalara ve muamelelere tabi tutulamaz. Evet. Hmm. İşkence, zarimani, gayri insanlığa, cezaları, karıcı muameleler neler? Tabii hmm. birçok çoğunabilir tabii işte ama şu şekilde açıklaşıyor. Ben tabii kendimde. Anladım ya, onlar yapalımca ne olmuş, ne yapalımış olur. İçi emniyeti, hatta yaşama hakkı, herkese özgürlük değil mi? Evet, evet. Özgürlük. Evet. Evet. Yani özgürlükler. Sadece işlemci evet. şey için genecere dair bir özgürlük. Bana ee, da daha sonuç olduğu söyleyebilir herhalde. Hı hı. Yani hem vücutta hem de yerinde bıraktığı boşuç alıp izler etsinler. Yani, bu da aynı zamanda işte. Yani kişilik güvenliği, hem yani de bir e, çiğnenmesi bizde çok oluyor değil mi? Efendim, mahkemeye çıkıyorlar. Daha sonra, sonra. E, Yani daha önce bir, bir şey vermişler, şey, bir Ne bence ona? İlk ifade vermişler. İfadesiyle çiçeği kabullenmiş bir evet. Mahkemeye çıkıyor yani, diyor işkence altında aldılar Mark'ın onu şeyleri zebeliyor, bazı şeyleri çiğnıyor. Evet. İşte onlara karşılaştırma uyku koyuyor yani. Herkesin şu şu şu hakkı vardır, böylelikle bölelik olamaz. Fırkçenin, yani nöbetiyle hiç genç olamaz. Yani anısa yani, önce geliyor, anısa hani sonra geliyor bilmiyorum ama... ...güldüğünü tamamlamam lazım, yani anlıyoruz. Çünkü eninde sonunda boş birer laf, herkesin hayat hakkı var. Kısa, kısa Bu sefer Gabriel Kore. İki tane peşkeşi dinleyeceğiz. Birincisi vokalize edilmiş bir pavan. Falan düz dans köyübü. bir ünlü süper, ne olduğunu. falan bir şey. lokalize edilmiş. Bir de après Açık derdi. Açık, radyo. Açık radyo. goçası poliksesi Yaşasın çok güzel Açık radyo. Yeah. bu devre kodunu bir proses üzerinden dinedik. Programı bunu Bir yaydan sonra artık şu anda gelen gelmiş nedir bu? E, çaldığımız değil. Bu çağrdığımız resim var farklı bir CD adı, adı bu. Ondan sonra koner müselek konulacak sisteme ve cross over'ına Evet, işte böyle bir alakalı konuştuk. Nerede kalmıştık? Çünkü son işkence söylüyor, üzerinde konuşuyorduk. Evet, bu yani bir hakkı, sahip onunla onun için yöneltti. Bir bir bir Biraz daha doğru. Ben, e, bir olarak böyle bir şarkım varsa, eğer bir e, şey sorusu olabilirsiniz. Çin'in için savunulması gereken bir yaşar. Bu da nasıl Şimdi şöyle düşün. Dünyanın bütün ülkelerinde ne, ne kölerik olmasaydı, olması treni bir Çin'in olmasaydı, ne bir işkence olmasaydı, ne bir bir iş kimse kimsenin yolun olmasaydı. Yani bir cennet olsaydı, yani bu insan hakları işkiazı olur mu? Tamam, işte. Tamam, değil mi? Yani işte o yüzden yani Çinli dedikleri zaman farkına varıyoruz. Bir şey burada bir şey zediriliyor, bir şey bozuluyor, bir şey Çinli yapıyoruz ki onun yaptığı birini söndürüyoruz. Yani bana bunu yapamazsın çünkü benim hakkım var, değil mi? Aslında Çinli'nin zaman da evet, belki de oluşmamış bir hak. Yani Çinli bir, e, e, bir şey sorar, sonra ne başladığı zaman oluşan bir şeylere fazla bahsediyoruz değil mi? Şimdi o tür çok karışık bir mesele. Yani hak, hani bu bitkiler mi var? Tabletlerini biliyorum da, da. hakların enine rende. Yani kalbimin derinliklerinde duyuyor, duruyor? bir frontal yok bu zaman nerede yani? Bulunduğu yer neresi? Evet, onu ya da yani şöyle söyleyelim. Nerede bulmuşuz? Nerede görüyoruz? İnsanların hakları olduğunu. Evet, kasıptanları yenilir ki efendim. İşte bir iki, bir iki nokta değil mi? İnsan ilişkilerini de görüyoruz. Yani ya yani bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerde ya bireyin devletlerle, devlet organlarıyla arasındaki ilişkilerde zaten var onlar. Evet. Zaten orada Çin'in yok. Değil mi? Çin, Çin'in etsiz, hiç önce var olması lazım. Yani Çin'in bilimden hak oluyor. Buna bir şey yok değil mi? İlk yani önce hak var, ondan sonra ilgiliyor. Ama biz onu ne zaman görüyoruz? Orada bir yanlışlık da görüyoruz. Yani birisi hani şey vardı, bu Hitzahir ee, askerleri bir Filistin'in közü hankintlerini kırıyorlar sistematik olarak. Gözümlerine geldi mi öyle bir şey? Bütün dünya televizyonlarında uzaktan çekilmiş. Yeni ayraşıyorsunuz yani. Yeni değil, hayır. Daha az olaylar. Zavacıkları yok. bir şey oldu 3 <gülüyor> hani tane şey. Ellerinde topalar, Stranıştılar. Bir tane koyuyorlar, bir çocuğu. Birisi de uzaktan çekmiş farkında. Biri zaten bir şekilde. Şimdi benim gördüğümüz zaman, ne diyorsun? yani? yalnız yani, bir şey yaparıyorlar. değil mi? Ben de Böyle bir şeyin yapamaması gereği aşk ediyorsun. Çünkü niye yapamaması gerekir diye düşündüğün zaman da işte yani o çocuğun bir insan olarak işte yaşamaya hakkı var. Böyle işkence görmemeye hakkı var. Evet. Yani öyle, öyle bir bağlamda ortaya çıkıyor değil mi bunlar? Evet. Yani şimdi böbreğin gibi var bunlar tabii. Değil mi? Evet. Ama yani diyor insanlar işte doğuştan bende vardır. ...insanları demeseler de anlaşılır, onlarda olduklarını söylüyoruz. Evet, yani de bunun üzerinde anlaşılıyor. Yani e, şu an, de, çinleyenler de bazı gibi gidiyorlar... ...yanlış bir iş yaptıklar. Evet. Yapmamaları gereken bir iş yaptıklar. Değil mi? Hmm. Evet. O yüzden bilimini yapıyorlar zaten. Seni açıkta yaptılar, işkeniz ediyor değil mi? Ben yani, de yani, Değil mi? Yani... Şu, yani e, e, e, e, yine, Şimdi burada işkence yapıyorlar diye bağırmıyor işkence yapıyorlar. Gibi yerlerde yapıyorlar. Her cihaz zindanlarda Eskiden zindanlarda işkence e, şeyleri varmış. Değil mi? böyle karanlık merdelenlerden aşağı inceksin iken hiç kimse ulaşamadım diye. Yapar. Hoş geldin. Özellikle i̇şte son 20 yılda ekodanın için çok çok çabalar fıfat verilmiş değil bence. Ama yani, en azından yani o da bütün kapıları açıklığa yapılmıyor. Hayır yani kapıları kapatıyorlar. Hala cevabı evet. Evet. evet, şimdi benim çünkü olarak bir var mı dedim. Şimdi efendim baştan Ferhat'ta işi konuşuyorduk. O de şey dedi, gelişti. Böyle ama uzun ...türeleri olur mı falan demişti. E, olacak tabii ki mecrübürenlerin yani bu... Bizim, gerekli, ...hazırlığımız olmadığı için bilinçli olarak... ...ben haberlik yapmadığımız için... Bu, böyle, aklımıza geleni söylüyoruz... ...diye özellikle işte, adı de var. Şimdi şey aklına geldi. Ee, senin mesela Pythagoras'ın... ...okuluna bir... E, ...şey, çömez olarak yazılsaydı... Yok edinildi yıl ya 8 yıl hiç konuşmayacak. Ses konuşmak. konuşacak. Yani şeyin yani tek orası okuluna öğrenci dire. diyelim ki dört ya yıl biraz fazla geldi şimdi değil mi? yıl hiç ağzını açmayacak. Sadece yemek yemek Ağzını açsa da kapalı konu? Ancak 4 yıldan sonra konuşabilir, konuşmasına izin verir. Şimdi tabii böyle bir durum değil mi? Acaba nasıl bir meklisi olur bunu? Çok zor mu konuşur hale gelir. Yoksa ancak yani tam yerinde konuşmamı öğrenmiş. Evet, buna ilgili bir sürü şey aklına geliyor. Birimiz de, tabii tabi bir şeyler öğrendikten sonra, daha doğrusu mesela ustalarını, e, bildikleriniz, işte onlara öğretmek isteyen bölümünü öğrendikten sonra soru soracağı için daha ustalar açısından yerinde sorular soracağı açık ben doğru sorular soracağım. Ama diğerlerinde siz sorulan sorular zaten bir sorulacak ama karşılaştıralsanız böyle şey çekirdek bir olarak şey yap çekinme. Çekinme çekinmek diye Bu yani biz bir yani koçak parkı var aramızda. bir park olduğunu söylemiyorum. Biriki parkta ben daha fazla abudjuru işleri okumuşum. Belki yani, bir gün de iyi deyince etmekmeye Her yerde bir mimarlık kuracağız. Bu parçaya Ona yine bir şey Klaus hem bilmiyorum duracağız şu tümüş seviye söylememişiz söylememişiz seviye Yalnızca Kemal'imuş, Hügogorf'ın şerşi bir geneliydi. Sosu, yani, diye tam söyleniyor, sevgi. Bu şarkısını bu arayışlar için de komikti. Evet, çünkü burada daha iyisini bulduk. Madde 15'li, Madde 17'de. Yeni Zelanda vatandaşı olmak istiyorlar. Bilmiyorum, yani Türkiye'nin yani devlet işte, yöneticileri, harika dışı işte, senin vatandaşlıktan çıkmaya ve Yeni Zelanda vatandaşı olmayı bilmemiz diyemez. Değilmez. Değilmez, değil mi? Yani Yeni Zelanda böyle şeyler koyabilir, kurallar koyabilir. Bu da keyfi olarak diye anlatılmıyor. Evet. Yani büyük olması olur. Yani ben, ben size unluk olmak istiyorum dediğim, dediğim, dediğim anda ...şimdi hiç bakmadan hayır olamazsın diye, demiyoruz. Öyle değil mi? Bakıyorlar işte sen şu yerine getiriyorsun kardeşim. Bizim, yok, bizim vatandaşımız olmak için. Şu, şu koşullar lazım. Üniversiteye de yok. Bu evet. olabiliyor, evet. değil mi? Şimdi 17. madde. İşte herkesin mülk sahibi olma hakkı, farkı vardır. Yalnız ya da başkalarıyla birlikte. Başkaları ile. Nasıl demiş? Evet, Baz, bazı yerleri... Çeviriyorlar da bazı yerleri çeviriyorlar. Ne de her tek başına veya başkanları geri döndürmek maddenin saydığı olmakta kısır sayılır. Hem yani ikinci i̇şte yine hiç kimse. ...birisi işte sısırlı yollar, yani kanun dışı bir yollar, bir şey edilmişse... ...şeyle, mahkeme kararıyla bilmem ona el konabiliyor, evet, değil mi? ona yani gidip de işte dediğimde bilmem e, şey, bir yani olabilir, yani polis bilmem ne falan neyse... ...gidip de değil mi? Makine mahkeme kararlı bilmem nefesler? Diyar bisikleti verirseniz. Bilgiler bilgiler makin bununla ilgili 10-12 ee, Mart döneminde galiba Siyasal şeyler Fakültesi'nde bir hocanın yerine gelmiş şey, ya, polisler. E, bilgiler, da yılbaşı, Subahi, yanında işte, onlar sonra arama yapma bilgileri var. Arama, arama yapmak için geliyorlar. Onlar sonra çok da kitap meraplıcı bu arkadaşın. Onlar sonra bakmış, işte bu şehit subay şey, kitapını gördüğünü göstereyim ve bir şey alıyor. Bir i̇şte, sürü alıyor. Ne yapıyorsun kardeşim demiş? Bunlar sütlüyü ki ben şişme. Ne, ne olmuş? Ben de hiç kitap Yani büyük keyfi. Keyfi dediler, herhalde evet, orası işte, öyle bir yetkisi de var. Yani yasak, kitap var çünkü, yasak kitap alıyor ama o arada kendisi de küçük bir koleksiyon yapıyormuş. Evet, nasıl vaziyetmiş bu iş? Şuradan önce vakit diyor. Efendim, son olarak da, sevdiğiniz çoğun parçası, anlattığım kraltogramın kendi bestesi. ...1930 yılında yapmış. Seni sevmiştim. Ağırlar diyor. Biz size şimdiden... ...bir gün ayarlayalım diyelim. Sahteşem şehrin.